Şöyle ana türümüz şöyle müziyenin temeli temel, şey, temel kaderi bunu hala demek istiyorum ki Türk müzikisi Türk müzikisiyle farklı müzikisi ikisi müzik formasyonlarına ikisi birbirine farklı temellere dayanan şöyle akım müzikisi ve genelde major minor iki ana grup ses vardır Majör habir sesler Minör'ün bilmem ben bir üstü şey takdir ettim hani, bilmiyorum öyle bir şey çıkartamadım <gülüyor> neyse şimdi, orada, şimdi şurada gördüğünüz beş çizgi ve dört, dört ilk okuldan da okuduğumuz parte ee, batı müziğinde batı müziğinde gam denen yedi tane sesle meydana gelmiş bir sistem var yedi tane ses bunlar bir evet. dini diğer diğer şeyde önder atay şu öğrenci postvalası dini sözlerim boşaltılır. Eee bizim müzikimizde bu tertip yoktur. Türk, Türk müziğinde üç oktav Kullanılıyor. Oktav Yedi tane sesin sesi bir oktav diyecek. Eee mi'den başlayıp de mi'de biten ise bir oktavdır. Yedi tane sese bir oktavdır. Oktavdır. Türk müziğesinde üç oktav kullanılır. Bu üç oktavın seslerine... Batı müziğinde kaç oktav kullanılır bilmiyorum ama... Batı müziğinde bir a, gamda on iki tane, on üç tane ses vardır. E, e, Döre ve sol, versi, dör denemizde yedi ana ses ve bunların arasındaki altı tane ses. Bir sesin tizi, ondan sonra bir sesin pesidir. Hani e, e, payla mi, mi, mi, mi arasında probleme kadar re ile doğunların re ile arasında diyelim ki ara sesi doğunun tizi re'nin pesidir. Buradaki top ki, topuktaki ses. E, Türk kursu kesinde bu iki ses ha, bu bu sesleri bemol ve diyez diye değerlendirirsin. Do diyez dediğiniz zaman doğanın Re arasındaki tam ortadaki çizgideki sestir. Re bemol dediğiniz zaman da gene aynı sestir. Do diyez re bemol do diyez artı re bemol toplamı eşiği gördüğünüz zaman tam ortadaki ses çıkar. Türk muskisinde böyle değildir. Türk muskisinde 3 ee, okta dedik ya bir, bir oktavda 24 tane birbirine gayrimütevazen yani muntazam olmayan 24 ses vardır. Batı müziğinde o muskese karşı Türk müziğinde 24 ses vardır.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 Basıl Mevcid'e geliyoruz. Türk müziğinde iki ses arası dokuz eşit parçaya aramıştır. Dokuz tane eşit parça bir ses aralığında dokuz parça vardır. Bunlara koma denir. Komadır. Bir koma, bir bölü dokuz sestir. Şimdi Doğun'un re arası, evet. dokuz. R arası R'nin bir arası evet. dokuz arası dört dört komadı ve beş komadı. O makamları değişir. Beş komadı. Bu bunun gibi. Tabii ki e, musikimizde yetmişteki tane birbirine benzemeyi benze ses oluyor. Şimdi kis sesler his sesler his sesler sesle, diye denen bir şey şöyle diye denen bir işareti. Mesela Top, <gülüyor> tamam <gülüyor> top diye, top diyezikler zaman. Şu top, top bir diyez koruş, bunu nota diyezden sonra bu top diyez diye. Yepyeni maliketler tercihim ne esinler ne bir firma kuyu kuyu yeni buldum. diye, ay Şimdi Türküsüdeki arıdaları ne götürür? de bir komal diyes, bir bir komalık diyes, bir çizgi iki, iki, bir kalem bir komal. Dört komalık diyez Dört komalık diyez Bir çizgi, iki kareti iki birbirine şöyle iki, iki, iki, i̇ki çizgi Bu da dört komalık diyez'dir Beş komalık diyez kullanılır Beş komalık diyez Bir çizgi, üç tane yedikli atık Çizgidir Beş koma çok dik, dik makamlarda kullanılıyor. Mahur gibi, efendim, zavir gibi büyük dik makamlarda kullanılıyor. fadiyes böyle, Mahur'da fadiyes böyle kullanılıyor. Rasta fadiyes şey, 4 konar, Mahur'da 5 konar. Mahur makam çok dik bir makamdır Bir de 8 komalık Şöyle, efendim, e, iki, üç tane çizgi. Bu da, <gülüyor> 8 komaktör. Pek az kullanılır. Ya, daha sonra bir sesim, bir komak ve valliyakon kullanılır. Muzikinize şöyle çektik. İki tane <gülüyor> ses, şöyle üç tane e, e, e, çizgi. Bu, beş değerinde olan, ama sekiz değerinde olan şeydir şu bir değer, şu dört değer, şu beş değer bu sekiz değerlik komadır şimdi bemoller bemollerde bir komalık bir koma şöyle bir ters B'dir bir komalık bemoller Dört kamalık bemar yine aynı şöyle bir tane koyduk, beş değerli bemar yine bir, şöyle bemar çift e, kuyduk, Efendim, 8 sekiz değerli, bu sekiz değerli, pardon, beş, pardon. bir değerli bu dört değerli bu da bak çilek ya. korosu. 8 komalı. Çik, kuyruklu bir bemol. Bir de 9 değer o da tanenin sesli. Tanenin sesler eee şöyle bir çarpı işareti. Bemol iki tane B üstündekiler işaret. Eee Bu da okul değerli umudur. Şimdi bütün bunları bittikten sonra şöyle bir şeye biz listeye yapacağız. Bunlardan şimdi tevzim, şimdi tevzim, şimdi tevzim tevzim tevzim mi? Dört yapayım, öyle, tamam mı? Dört değerli olan bir 4 Dört değerli diyez b harfi. Ger değerli olan diyeze b harfi göstereceğiz. B harfi. Bu ne? Bakiye değerler. Bakiye değerimiz Emre. 5 değerli olan diyeze <gülüyor> küçük mü kendin? Beş 5 değerli diyezin küçük ee, mücennep diyeceğiz ve de s harbiyle göstereceğiz büyük mücennep dediğimiz sekiz değerli diyeze de k diyeceğiz dokuz. k bu dokuz komalı olanı ne? Dokuz, Komal olan ne? bu tam erkezi <Gülüyor> bu, bu dokuz değerli Geleceğiz. tamam Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet domazorganı değerlendirelim. Ningin nedir? De? Domazorgan şu Do Re Efendim bunun arası 9 koma değil mi? Şimdi Ningin nedir? Ee, bunun bu tam bir ses değil mi? Bu ne? Efendim e, 901 teyit edeceğiz. De. bir arası yine <gülüyor> Buna koyacağız teyit edeceğiz. Efendim yine e, arası. De. Yine mi bir arası onu yaptık. Yine bir Mine, parası. Se. Kaç koma, koma? Dört koma. Ah, evet, evet, Dört. Dört kere de onu be. Doğan sol arası 5. Sol ne arası? Bu da te. Doğan re arası. Bu da La si de. Ne La si Doğru bu, bu değil mi? Sol da si olacak. Ne ya ama şu ee, so, si siyasi siyasi siyasi siyasi siyasi siyasi siyasi siyasi siyasi siyasi siyasi bir yarım üç bütün sol la s, si yani bu da e, si ile e, doğarası yarım beş mi diyor beş kova şimdi aynı do, do, doldurmayacak şeyi burada buluyoruz efendim iki bütün bir yarım üç bütün e, dört beş daha dokuz demek ki Bizi muskibizde gamları şuna göre yapacağız. Mesela şuna bir rast beşlisi diye, diye, diye, diyebiliriz. Şöyle bir solakta çıktığı zaman rast beşlisi diyebiliriz. Ne ki rast beşlisi? Sol, la, si, doldur. Şu sol la arası tanin. La si arası efendim, tanin. E, si, Do nedir? Sekiz, 8 e, tane <gülüyor> e, Bu da tanindi ama sekiz komak euro. Solda La, So, C La, si, si Sözünün değil de nedir bu? Tanin değildir bu. Yarım ses mi? Yarım ama kaçtır? Beş. Fakat buradaki en son, Buradaki si, sıkıntı olmaktır. Las makamında, öyledir. Evet. <Gülüyor> Tam bocağı değildir. <Gülüyor> Azman ben mal koyacağız mı öyle. koyacağız? Sıfır sıfır mı koyacağız? Pika var. Onun onun işte o de sor dediğimde sıfır da değerlendi, sıfır yapacağız. Pika mı? yapalım diye? Şu ne sor? Ya ne diye? Hayır ne? Ya? Efendim. Lasi bu. Tam, tam değil işte bu. E, sekiz komalık şeydi bu. Bu ne? E, bemor. Lasi. Do, bemor, ye, gö, ve, mi, fa, piye. 2 bütün, 3,000... 2 bütün, bir yer, 3,000, bir yer burada ama si'yi bemol 8 Sekiz komalık bemol alacağız. Sekiz, bemol alacağız. Ses, sekiz ses alacağız şimdi. Bu, bu mevzuyu sonra tekrar geleceğiz Sadece şu, lev, şu, lev, şu levkayı vereyim yeter. Bunun mevzuyu transpoze mevzunu da vereceğiz inşallah. Bu geçen hafta testeri değerlendirdik. Yazdı mısın bunları? Yazmadım ama onları fakir diyor birazcık. Onları fakir diyor. Hani boşuna bir şey yapmıyor. Tamam. Tamam. Ölçü. Bir testerin kaçtık tük butörü ya, kaç tük butörü gerektir? Kaç tük butörü Mesela obesinin ölçüsü eğer 5 8'se 5 tane 8'se bu bunun ölçüsünde bir ölçüde 8 tane 5 tane 8'lik not olması lazım. Ve 4 4'lük. 4 4'lük dediğimiz zaman da bunun bir ölçüsünde 4 tane 4'lük not olması lazım. Bir de ölçü çizgisi vardır. Şu iki çizgi arasına ölçü çizgisi, şu çizgilere ölçü çizgisi şu iki çizgi arasına da ölçü aralığı denir. Bunlar her mesela 4 4'tü dört değil mi? Dört tane birlik. 4 4 4 diyeceğiz. Bunu buraya 4 dört yazarız. Ayrıca hangi arızaları aldı? Mesela Fages deriz. Veyahut da Sikoman deriz. Bunu yazdık. Bu bir rast, rast makamının şeydi. Bu demektir ki bu, bu muski parçasını dört dörtlük usulüyle yazmıştır. Ve de e, her ölçü içerisinde dört tane e, birlikte Bir yapmandık. bu eee şeyse ya hayı diyaz notan kullanacağız. -si de koma bemoldan kullanacağız. Koma bemoldan kullanacağız. E bu ölçüde bu müzik parçasında fa'yı natural olarak kullanacaksak natural olarak kullanacaksak e, parça arasında fayı şöyle şu şekilde bir şeyle diyebini bozarız efendim onun natural olarak fayı kullanıyoruz fadiyet fay perdesine basmayız fay perdesine basarız si de kullanacaksak si e, o zaman bu bu buradaki şeye efendim böyle bir şey şöyle bir şeye koyuyoruz bunun olarak da kullanıyoruz bu şeydir efendim şimdi uçunda söyleyeyim ondan sonra bu bu mevzuyu bitirelim bir de musli dönüşler var yani bir parça çaldık bir bölüm çaldık bunu Tekrar aynı, aynı parçayı tekrarlamamız lazım, değil mi? Bir diktik başlarken şu, şu mesela şu ölçüsü bir kere nokta koyarız. Parçayı çalar çalar, tam böyle diğer depran bittiği zaman parça. Bu iki nokta buraya tekrar koyduğumuz zaman, buraya tekrar bunu çalmak gerekiyor. Buradan tekrar buraya geliriz, uygun bir seslen. Her sesle de böyle dönülmez. Her seslerden geriye dönülmez. O makama uygun bir seslerden. O mevde üçlü seslerden dönülür. Bu tek yani yanır. Eğer parça bittiyorsanız, çok uzun sonra mesela 5-6-10 parça ölçüldümse de dönüleceğiniz zaman şöyle bir şey işareti kullanırız. Burada böyle hangi bir dövdü üzerinde böyle şey işareti varsa buradan tekrar buraya gideriz. Bu ayrı, bu Ayrı. Bunun yerine bazen de şöyle bir çarpı işaret. Bunlar buna uzun geri dönüşlerdir. Bu da şöyle bir şey, bir şey kullanılır. Dört Bunlar parçanın çok uzun dönüşlerdir. parça çalar, çalar da tekrar aynı yere dönmek istersin. Şu dönüşlerdir. Buraya döndüğü zaman da bunu da önüne şöyle bir tek yapacaksın ki bu parça buraya tekrar dönüş bizim müzikimizde bu var Diğer müzikte de olmadığını bilmiyorum. Şu mevzuya e, şey mevzunda e, transpoze mevzunda döneceğiz. Şimdi e, ne? Ulan anlaşılan bir şey var mı? Çalışmak lazım. Bütün Çalışmak lazım. lazım bir bir şey Bir kere de böyle anlaşılacak bir şey Takikat o. Biraz da transpozeler ne makamlar çatışırlar. Şehit makamlar da transpozeler çatışırlar. <Gülüyor> Onun için çok dikkat et. <Gülüyor> bir makam bastıracağız. Şehit makamları. Mesela şimdi RAS makamını şey üzerine Mesela 4'e aşağıya gideceğim mesela veyahut da düğah makamı, yani, makamı. öyleyse indik dört ses var arada onun dört ses aşağı indiğin zaman üzerimize bıraktığı his hariç fiziken makam aynen iner ve sana rast makamının şeyini aynen vermiş yani ölçüsünü gösterdiği tepkiyi aynen ver ama içinden duyduğun rastın Sığınas makamının içini dolduruyor o e, a, anlamı vermez daha peseslerde o, o anlamı vermez ama sığınas makamına eh, tatbik etmiş olursun ancak sığınas makamı şuradan başa şurada bittiği zaman ancak o yani o şeyi verir neyse tesiri verir buna klas trans, klas ama ayrıca Mesela rast sesini yediğe üzerinde çaldığınızda yediğe zaman yediğe makamı <gülüyor> Fiziki yapı aynı. Ancak seyir dediğim bir şey vardı, seyir. Düştü sesler vardı, yediğe sesler vardı. Ondan yediğe makamı Çok ayrım bir ayrıcıklar vardı. Onun şimdi, burada bugün, bugün, bugün ki inşaat daha Derslerde tekrar veririz. Şimdi bildiğimiz şeyde şu, şu şu levhayı şu işaretleri anlamak. Sonra bir dahaki derse de inşallah makamları birbirini geçirdiğini götürdüğümüz zaman o zaman daha iyi teşekkürler. Burada anlamda bir şey var arkadaşlar.